Ama Dünyaya fotoğrafçı bir bakış. Hazırlayan ve sunan Murat Yanık. Herkese iyi günler. Ben Murat Yanık. 94.9 Çık Radyo'da yeni bir programda yine karşınızdayız. Bugün de her zaman olduğu gibi programımızda bir konuk ağırlıyoruz. Hemen sizlere konuğumu anons etmek istiyorum fazla vakit kaybetmeden. Bugünkü misafirimiz Sayın Şevket Şahintaş. Şevket Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Murat Bey. Öncelikle ben dinleyicilerimize kısaca biraz sizden bahsetmek istiyorum. Akabinde hikayenin geri kalanını sizden dinleyeceğiz. Şevket Bey İstanbul'da bilhassa geceleri taksicilik yapan birisi aslında değil mi? Evet. Ee, ve bir fotoğrafçı. Ee, sanırım fotoğraflarını özen, özel kılan şey de mesleği çünkü seçtiği konuya yaklaşmasında mesleğinin büyük bir avantaj sağladığını söyleyebiliriz. Ee, Şevket Bey çalışmalarıyla da Dershpigel, CNN International gibi uluslararası kaynaklara haber olmuş ve fotoğraflarını da yurt, dışı sergi, yurt dışında sergileyebilmiş bir isim. Ee, bütün bunları konuşmaya başlamadan önce ben program blogumuzun adresini hatırlatmak istiyorum. E, Şevket Bey'in fotoğraflarından genişçe bir seçki amaradyo.blogspot.com adresinde yerini almış durumda. Bu çarpıcı fotoğraflara uzun uzun bakmanızı ben e, şiddetle tavsiye ediyorum. Ben blog için bu fotoğrafları seçerken yaklaşık bir saat kadar bir sürü harcadım. Fakat e, fotoğrafların etkisinden kurtulmam yaklaşık e, bir günüm aldı diyebilirim. E, adresimizi tekrar hatırlatacağım amaradyo.blogspot.com e, Gerçi bu nafile bir hatırlatma. Belki duymuşsunuzdur. Dün itibariyle blogspot adreslerine erişim mahkeme kararıyla engellenmiş durumda. Ee, bu durumda normal yollardan Erişiminiz pek mümkün olmayacak blokumuz artık ee, Birçoğumuz bu yasa Kırmanın yolunu biliyoruz Ben de bu yüzden e, bu duyuru yapmayı uygun gördüm. E, yasağın sürmesi halinde blog adresini başka bir siteye taşımayı düşünüyorum. E, yahut her programın başında sizlere yasaklı siteye nasıl erişilir tarifi vermem gerekecek ki bunun da can sıkıcı sonuçları olabilir. E, dolayısıyla muhtemelen taşınacağız. E, ve son olarak Şevket taşın web adresini de sizlere duyurmak istiyorum. Bu konuda şimdilik bir yasak olmadığından bahsettiğim fotoğraflara kendi sitesinden ulaşabilirsiniz. E, şevketşahintaş.com www.sevketsahintas.com e Şevket Bey yeniden hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben e, kısaca bahsettim ama sizden de detayları alalım. Öncelikle dinleyicilerimize biraz kendinizden bahseder misiniz? E, 1966 İstanbul'da Hı -hı. oluyorum. E, i̇ki çocuğum var. Hı -hı. E, kendi plakamızda 20 küsur yıldır aralıklarla taksicilik yapıyorum. Aralıklarla diyorum şöyle... Bazen başka bir işe giriyorum. İflas edince mecburen tekrar taksiye <gülüyor> <gülüyor> dönüyorum. <gülüyor> 20 yıldan beri taksicilik yaptığınızı söylediniz İstanbul'da. Evet. Ee, peki hep geceleri mi çalışıyorsunuz? Çünkü fotoğraflarınızın tamamı geceleri çekilmiş fotoğraflar. Ee, aslında gece çalışmıyordum. Ee, gene bir iflas ettiğim dönemde bizim kendi plakamız kiradaydı. 6 ay şoförlük yapmak durumunda kaldım ve gece çalıştım. Hı -hı. İşte o zaman zaten e, sokakta yaşayan insanların e, 2004 kışında üşüyerek uyumaya çalıştıklarını gördüm. E, e, çok etkilenmiştim. Gerçekten çok soğuk havalarda, e, otobüs duraklarında e, veya... Kaldırım üstlerinde uyumaya çalışan insanlarla yüzleşmiştim Çok etkiledi beni 2004 yılı 2004. Ve Fotoğrafla tanışıklıkta bu döneme mi denk geliyor? O döneme geliyor? denk geliyor Çünkü ne yapılabilir diye düşünmüştüm bu insanlar için Hani çok zordalar İnsanlar herhalde görmüyor demiştim gece Çünkü biz sokakta yaşayan insanları ben de o zamana kadar ...o boyutuyla düşünmemiştim... ...hep gördüğünüz yerde kalıyorlar... ...hani gündüz nerede gördüğünüzse sanki hep orada... ...hep o şekilde... ...gecesini hiç düşünmemiştim... Ee, Gecelerin korkunç olduğunu görünce... ...ne yapılabilir derken... ...bir fotoğraf makinesi alıp... E, ...fotoğraflayabilirim diye düşündüm... ...insanları görsün diye... ...yaklaşık 6 yıl sürdü... ...kendi plakama e, aldığımda da gece fotoğraflamaya... ...devam ettim ve <gülüyor> o yüzden gece çalıştım... ...bu bütün fotoğrafların toplam fotoğraflanma... ...süreci kaç sene... Altı yıl gibi bir süreç. E, fotoğrafla tanışıklığınız nasıl oldu diye soracağım. Aslında kısmen cevapladık bunu ama e, şöyle bir durum var. E, bu sizden bir hobi ya da bir eğlence biçiminde başlamış bir merak değil. E, siz bir hassasiyetle e, bir amaç için bir makine edine fotoğraf çekmeye başlamışsınız. Evet, e, sokaktaki insanların gecesini göstermek için başlamıştım. Hı hı. E, öyle başladı. Belki de bu çalışmaları ilginç kılan, daha doğrusu belki de başarılı kılan şey bu olmuş bence. Yani olabilir. <gülüyor> e, bu süreçten sonra e, çalışmalarınız yankı da bulmuş. Hani e, şöyle soracağım e, boyutu ne oldu? Yani geri dönüşler nasıl oldu? Nasıl kendinizi duyurdunuz? E, ilk odan başlayalım. E, i̇lk ODTÜ... mezunlar derneğinin dikkatini çekti. Hı hı orada fotoğraf gösterim ve söyleşi istemişlerdi orada yapmıştık fotoğraf gösterim ve söyleşi sonra bunu duyan birçok gazete için herhalde ilginç bir haber oldu hemen hemen Türkiye'deki bütün ulusal gazetelerde tam sayfa röportajlar yayınlandı sonra işte yurt dışıdan da çok ilgi oldu İlk ders bir geldi çok geniş bir röportaj yayınlandı CNN International'da gene çok büyük bir röportaj ee, Daha sonra CNN International'da e, bir gün boyunca e, her saat başı ana haber öncesi 3 dakika fragmanım yayınlandı O bütün dünyada mı e, sağladı Daha sonra Arte Almanya'da Arte Kanal'da bir belgeselim yayınlandı İşte bir 10 gün kadar önce Doğçeva ile gene bir belgeselim yayınlandı Almanya'da çeşitli radyolarda, gene üniversitelerde röportajlarım, e, fotoğraflarım yayınlandı ve hala yurtdışı böyle devam ediyor. Devam ediyor. Ee, akabinde de bir film gelmiş galiba. Herkes uyurken. Evet. Murat, e, Çelik Murat Çelik'le e, yapmıştık. E, Antalya Altın Portakal'da e, bu en iyi ilk belgesel seçildi. E, benim e, son üç yılımı konu alan bir belgesel. Sizi anlatan bir Tamamen belgesel. Tamamen benim etrafımda dönen hı. ama hiçbir kurgu olmayan. Hı hı. E, i̇şte gösterim ve söyleşilere gittiğimde veya Türkiye'deki televizyon programlarında e, çek, nasıl fotoğraf çektiğime dair hiçbir spontane gelişen olayların e, akabinde biten bir film oldu. Hı hı. Bunun da uluslararası gösterimi söz konusu olmuştur herhalde değil mi? E Festivallerde. Şey, e, vallahi, e, bunu yapımcı ve Murat hı hı. Bey kendisi e, ne yapıyorlar bilmiyorum. Hı hı. Çünkü film bitti. Ben sadece Antalya'ya gitmiştim. Filmi hı hı. orada izledim ilk. Şimdi e, tekrar başa dönelim. Hani Siz fotoğrafla e, daha yeni tanışmışken aslında e, hemen... E, bir iki aşama sonrasına aniden bir geçiş yapmışsınız, değil mi? Öyle görünüyor. Yani e, sergiyle başlamışsınız fotoğraf çekmeye gibi bir bir durum var. Bu evet. süreci biraz anlatır mısınız? Ee, ya e, tabi şey ilginç bir süreç oldu. Benim hiç e, sıradan fotoğrafçı bir arkadaşım olmadı. Yani. İlk fotoğrafları çekmeye başladım. Hemen gösterim ve söyleşi istediler. Sonra işte Türkiye'nin en önemli fotoğraf kulüpleri ve üniversitelerinde şehir dışı de dahil gösterim ve söyleşiler istemeye başladılar. Orada da tabii Türkiye'nin en ünlü fotoğrafçılarıyla beraber yapmaya başladım gösterim ve söyleşileri. Yani sıradan hiçbir fotoğrafçı arkadaşım olmadan direkt hocalarla Doğa e, doğayenlerle arkadaş oldum Hı -hı. E, öyle bir süreç yaşadım e, geceye dönelim tekrar e, gece e, taksicilik yapmak bile hani birçok riski almak demek Evet e, İstanbul'da e, biz, özellikle İstanbul'da e, Siz bunu da bir adım ötesinde geçmiş gibi görünüyorsunuz fotoğraflara baktığımızda aldığımız etki o yönde e, hiç korktuğunuz oluyor mu e, tabi yani korkusuz insan olmaz e, birçok fotoğraf Korkular içinde çekildi, insanlar e, şaşırıyorlar. Belki korkusu zannediyorlar ama tabii ki değil. E, bir tinarcı balici çekiyorsun. İstanbul'un gece yüzünde çektim çünkü siz gördüğünüz fotoğrafları hı hı. E, sadece yatanlar değil, İstanbul'un genel gecesini de aldım fotoğraflarıma. E, yani bir tinarcı ve baliciyi çekerken e, korkmamanız mümkün değil gece yarısı. E, korkulan ama yapılması gerektiğine inandığım için de yaptığım işler oldu. Ee, yani risk almak zorundasınız bir şey göstermek istiyorsanız böyle bir olayı göstermek istiyorsanız e, risk almak zorunda kalıyorsunuz. Aldım e, tabii ki korktum ya korkmadım demek olmaz. Bu e, şey vardır sokak fotoğrafçılığında özellikle e, konuyla konudaki kişiyle e, bir direkt temas sağlandığı zaman belki fotoğraf ...daha güçlü olur. Yani sizin fotoğraflarınızı baktığınızda... ...habersiz foto çekilmiş, uzaktan çekilmiş... Bir ...fotoğrafınız da pek yok. Birebir sanki bir konuyla temas söz konusu değil mi... ...fotoğraflarda? Ee, şey, genelde? Tabii tabii. Uyuyanlar hariç. Uyuyanları ben Hı -hı. E, habersiz çektim. Çünkü asıl seslerini duyurmak istediğim... ...onlar da nasıl uyuduklarını... ...nerelerde uyuduklarını göstermek istiyordum. Onun tamamen orijinal olması gerekiyordu. Ama onun dışındakilerde... ...zaten habersiz çekme gibi... ...bir şansınız yok... ...gece... ...fotoğraf çekenler bilirler... ...gece karanlıklarda... ...mümkün değil fotoğraf çekemezsiniz... ...fotoğraf ışık... Hı hı. ...öyle olunca birçoğu flaş da oldu... ...ve onu da izin almadan... 3 metreden çekmeniz gerekiyor... ...flaş olduğunuz için... Onun ...izin almak zorundasınız... ...ama ben hemen gidip... ...sizin fotoğrafınızı çeker miyim demedim... ...o da fotoğraflara yansıdı samimiyet... ...önce arkadaş oldum... ...konuştum... 3-5 dakika, 10 dakika e, o samiyeti yakaladıktan sonra hepsi izin verdi. Hı hı. Ve o da fotoğraflara yansıdı zaten. E, şimdi dilerseniz kısa bir müzik arası verelim. E, daha sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Remedios Silva Pisa, Naki e, Enelamo dinliyoruz. E, müzik arasından sonra tekrar birlikteyiz. patria Evet müzik arasından sonra kaldığımız yerden Şevket Şahin Taş ile olan sohbetimize devam ediyoruz. Ee, en son gece fotoğraf çekmeyi e, konuştuk, en hani teknik anlamda bunun zorluğundan bahsetmiştik. Ne tarz bir ekipman kullanıyorsunuz? E, dijital bir makineyle çektim e, gece fotoğraflarında büyük bir makina e, çok zor olurdu. Zaten tehlikeli deminde konuşmuştuk. Hı -hı. E, ve büyük makinelerin samimi fotoğraf elde edemezsiniz. Yani bu konuda büyük bir fotoğraf makinesiyle e, o samimi görüntüler alamazsınız. Çünkü ürkü insanlar. Hı hı. Küçük bir makinada sanki anı fotoğrafı gibi hiç e, önemsemiyorlar ve çok daha doğal oluyor. Doğal. Fotoğraflardaki o samimiyetin e, ana kaynak sebebi o zaten. Hı hı. E, bu, bu soruyu sorarken aslında ben bu tür bir cevap alacağımı tahmin ediyordum az çok. <gülüyor> e, ya bazen etrafta fotoğraf Çekememekten yakılan insanlar oluyor. Ee, yani sebebini de hani iyi bir makineleri olmamasına e, falan bağlıyorlar. Herhalde sizin fotoğraflarınız da böyle düşünen arkadaşlara güzel bir cevap niteliğinde. Gayet basit bir makina ile da çok büyük işler, e, hatta uluslararası işler e, yapılması e, mümkün. E, şimdi şey soracağım. E, sizin çalışmalarınız duyulduktan sonra size e, basının gösterdiği bir ilgi söz konusu. Evet. E, fakat sizin e, ortaya çıkma sebe, sizin bu işleri ortaya çıkarma sebebiniz ise aslında bambaşka, başka insanlara bir faydası dokunması, bir hassasiyet yaratması noktasında belki de e, göründüğü kadarıyla basın sanki işten çok sizinle ilgilenmiş gibi. Ee, şöyle bir geri dönüş oldu mu bu işle yani ilgili daha doğrusu bu konu ile ilgili bir iyileştirme bir e, herhangi bir aksiyon alındı mı biliyor musunuz bildiğiniz bir şey var mı yok ee, işte benim dediğim gibi ben seslerini duyurmak istemiştim ve seslerini e, bütün. Gazetelerde hemen hemen e, röportajlarla CNN Türk'te belgeselim yayınlandı her yerde bir haber vardı hı hı. E, çok fazlasıyla duyurdum amacına ulaşmış e, bir seri oldu benim açımdan e, eminim ki tabi ki belediyedekiler izlediler gördüler e, bunları görmemeleri mümkün değil çünkü hı hı. bilmemeleri e, de mümkün, mümkün değil, değil. E, belki başka neler yapabiliriz deyip uğraştılar veya uğraşmadılar. Bu konuyla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Hani kimse beni çağırıp da ya senin biz şu röportajlarını gördük. Bu insanların da fotoğraflarını gördük. İşte senden sonra biz biraz daha şu çalışmaları yaptık demedi. Hı hı. O anlamıyla gerçekten bilmiyorum. Sene 2011 siz bu işi 2004'te başlamışsınız. Hala da arada sırada herhalde gecedesiniz. Bir arada bir sizin gözlemlediğiniz bir fark var mı? Çünkü bir zaman geçmiş yani üzerinden. Yok görmedim yani e, ciddi bir fark görmedim. Burada yeri gelmişken şunu açıklayayım. E, ben birkaç tane sokakta yaşayan gece e, kış hı hı. E, insanla konuşmuştum. E, neden gitmediniz dedim. Çok soğuktu, toplanmıştı televizyon, haberleri vermişti. Toplandılar diye her sene o biliyorsunuz. Biliyorum spor salonlarında. Iyi, iyi bir haberdir hı hı. E, gazeteciler için de, televizyoncular için de. Hayır dedi ben dedi düştüm sokağa ama eşimin dostumu ben orada görmesini istemiyorum. Televizyoncular basın geliyor ve bizi çekiyor demişti. Hani buradan belki dinlerlerse bunu o konuda uyarmak istiyorum. Bu topladıkları zaman lütfen haberciler çağrılmasın belediye yetkililerine bunu buradan söylemek istiyorum. Birçoğu rahatsız bu konudan hani birçonun eşi ve dostu var ve kendilerini göstermek istemiyorlar orada hı hı. televizyon e, kameraların önünde Hani bu buradan altını çizelim yeri gelmişken hı hı. E, gerçekten şey önemli bir nokta e, bu özellikle evsizler konusu dünyanın bir problemi Aslında birçok ülkede e, büyük evet. bir problem ve büyüyen bir problem e, sizin biz bir cümlenizi okudum ben bir yerde ee, Kullanmışsınız Suçlular bile bir anlamda devlet himayesindeyken Hani sokakta yaşayan insanların da e, hakkı olmalıdır Gibi bir şey söylemişsiniz Şu, <gülüyor> Şeyde, o... Ben bu konuda size <gülüyor> Tamamıyla katıldığımı söyleyeyim ee, evet. Kesinlikle öyle yani ee, Umarım e, bu hassasiyeti Mümkün olduğunca e, Üst seviyelere taşımak ve Bu konuda bir şeyler yapılmasını sağlamak ...fotoğraf aracılığıyla veya başka kanallarla mümkün olur. Biraz da gelecekten bahsedelim. Aklınızda olan proje var mı? Hali hazırda süren bir proje var mı? Şu an bir proje yok. Aklımda olan projeler var ama hı hı. o aklımda olan projeler... ...hani ben şimdi belgesel fotoğrafçıyım. Kendim öyle düşünüyorum belgesel fotoğrafçı olduğumu... Hı hı ve belgesel fotoğrafçı da bir konu ve onunla ilgili fotoğraflar çekmek ister. Ben de öyle isterim. Ee, öyle olunca bu işe kendinizi ayırmanız lazım. Ee, aklımda olan projeler hep aklımda kalmaya devam ediyor. Çünkü e, bir iş yapıyorsunuz, çalışıyorsunuz. Ee, hala taksideyim. Şu anda gündüz çalışıyorum artık. Annem e, gece çalışmamı istemedi. Ee, öyle olunca işi bırakamıyorsunuz. Çünkü e, bu Tam, bütün dünyanın sizi tanıyor olması para kazanıyorsunuz anlamına gelmiyor. Para kazanmadığınız için de e, takside çalışmak zorundasın. Hı. Ben de öyle yapıyorum ama e, projeler var. Kitapların o, şimdiye kadar çoktan çıkması gerekiyordu. Hikayeleriyle e, olabilir ve gece o dönemde yaşadıklarım fotoğraflarla beraber e, kitapların basılması gerekiyor. E, yurt dışından ilgiler var e, onları harekete geçirmem gerekiyor hı hı. orada sergiler kitaplar e, olacak ileride ama zamanlı bilmiyorum ben ilgilenemiyorum çünkü dediğim gibi çalışmak zorundayım buradaki sergilerde de şöyle bir şey var işte belediyeler e, buyurun bir sergi açın diyorlar sergi salonunu size tahsis edelim. Ama fotoğrafların e, büyütülmesi, çoğaltılması... Nasıl nasıl? ki ciddi bir maliyet Tabii maliyet. E, onları benim yapmam gerekiyor. Hı hı. E, öyle olunca sergiler durdu. <gülüyor> 2009'da bir gecenin öteki yüzü diye bir sergi açmıştık. Orada bütün e, maliyetleri de kendileri karşılamıştı hı hı. Suriye pasajında. Nadir olan bir şey. Evet. Hı. Nadir hı hı. olan bir şeydi. E, öyle olunca olabiliyor ama öbür türlü mümkün değil. Yani Sergi yok Bu e, kitaplaşırsa şayet bu insanların hikayelerine dair de notlarınız var mı demek oluyor? Tabii yani e, nasıl yaklaştığımla da ilgili olacak yani yeni hmm. fotoğrafa başlayan belgesel fotoğrafçılar bu tür konu buna benzer bir konu çekecekse e, nasıl yaklaşması gerektiğiyle ilgili çok e, önemli İpuçları ipuçlar alabilir. olacak. Alacak. Ee, yavaş yavaş sohbetimizin sonuna yaklaşıyoruz ee, Süremiz yavaş yavaş doluyor ee, Ben Şevket Bey'e güzel sohbet için çok teşekkür ediyorum Ben teşekkür ee, davetimizi ediyorum Davetimizi kabul etti bizi kırmadı buraya kadar e, geldi ee, Dünya Emekçi Kadınlar Günü yaklaşıyor ee, Bu ay içerisinde e, kadın fotoğrafçıların e, çalışmaları e, ile açılmış iki tane sergi var bunları ilerleyen günlerde program blogunda tabi erişebilirseniz duyurmuş olacağım bir tanesi red fotoğraf grubuna ait bir de İfsak ve fotogenin ortak bir sergisi var görülebilir Evet 15 gün sonra yeniden görüşmek üzere hoşçakalın ama Dünyaya fotoğrafça bir bakış Hazırlayan ve sunan Murat Yanık